seslerin güncesi sesli meram. Bir meram, bir arzihal ve bir durum tahili. Şimdiki zamana ait sesin işler, şimdiden de yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesli meramın kayıt götüğü karşı radyoda başlıyor. 354. defa karşı radyodaki ses ise 226. Anlattığımız Paylaştığımız her şey 12 Nisan 2022 tarihinde sizlerle beraber olacak. Biz 11 Nisan'ın gündemini tutuyoruz. Ama giderek karmaşıklaşan, giderek kök salan bir kör düğüm halinin içerisine rehin edilmiş bir ülke gerçekliğini karşımıza çıkartıyor. Bu memleket, bu millet, bu taahhül ve bu pratik. Hangisinden başlasan neresi eksik kalacak diye düşünüyorsun. Çözümlenemeyen bir girdabın ortasına rein ediliyor. Çünkü hayat ekonomik kriziydi. Pandeminin sürekli yalanlarla örtbas edilmesi haliydi. Yıkımdı, yıldırıydı, tahakküm etme halleriydi ve bitmeyen bir bedene yönelik şiddet pratikleri. Bunun adına ister biyopolitika deyin, isterseniz işte madun siyasetin var ettikleri deyin. Her akşam haber bültenlerinde gördüğünüz gibi eş dost ahbabın da birbirlerine girdiğini ve bir ortak... Müşterek hayatın artık zemininin bile bırakılmadığını gördüğümüz bir acayip bir hal aldı memleket. Bir kördüğüm kılında hayatın ta kendisi, dünü gibi şimdisi, şimdiden de yarınlarını kapsayan ve kuşatan bir tahakküm halini süreye naddeden bir toplam ile hayat dönüşüme tabi tutuluyor. Hayatın behemial, fecaat, fenalık, fasık bir yüzeyde. Tümden çürütülmesi gaylesine devam olunur. Muktedirin baskın ola gelen mükemmel ülke propagandasının kıyısında cürümleri yeni işikler açılır. Hemen her durumda anlatılanla yaşanan arasındaki uçurum gözlerden kaçırılmaya çalışılır. Bir kere daha menzilin hayatla bağlarının enikodun çürütülmesi, çürütülebilir hali için deneyi, denetim ve gözetimi birlikte var eder muktedir. Bir girdap kılınan şey hayatın ta kendisi onu var eden istem, pratik, sesleniş ve söz bütünüdür. Bütünüyle, yaşamın yerle eksan edilebilir ad edilmesiyle birlikte o girdap, bariz bir fasit döngü kılınan yaşam hakti de çürümenin o sınırlarına terk edilir. Hayat behem hal devreye konulan düzenlemelerle birlikte güncellendikçe dibi kola çan eder. Dibin dibinin varlığı böyle zamanlarda ortaya serilir. Bitimsiz gibi görünen tüm o 20 yıllık iktidar pratiğinin, onlara muhalifmiş göbürünen düzenin laciverti kılınmış ola gelen burjuva siyasetinin öteki unsurlarının birlikteliğinde bir peşrevde onlarca yara, bir dolu yıkım, bariz bir kör düğüm hamleleri var edilir. Yaşamın edirmenin de anlamının da hiç edilmesi bu aralıkta belirgindir. Ele avuca geçen üç kuruş maaşın karşılığının her gün biraz daha erdi bir menzilde her an vaz edilen tevekkül etmenin de boşa kürek sallama oldu artık afişi olur. Bu hallerle bir memleket dönüştürür çünkü. Bütün o yoksunlaştırma istemiyle hayattaki gündelik rutini alt üst edilir. Bir bunun gayretiyle gündelik kılınmış. Ola gelen hayat mevhumunun köküne kimci suyu dökülür. Canavliyle kurulmuş ola gelen bariz imdat çığlıklarının da üstünü kesintisiz bir biçimde toprağa serpildikçe kuşatma amir ve başfaşistin vaveli atan hallerinde çıka gelen itaat edin çıkışlarıyla bu sahnedeki hayatın kördüğüm haline bir biçimde rehineliği sahici kılınır ve bugün gördüğümüz şey de bizatihi odur. Her defasında noktaları birleştirdiğimizde zaten birazdan ee, Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Partili Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Başamir'in babelyasını dinleyeceğiz ama Her defasında O döngü yeniden var ediliyor Her defasında bir kere daha Hayatın ehrenden alıkonulmasının Yolu ve parametreleri Şekillendiriliyor Her defasında hayat bir kere daha Elden ayaktan çalınmaya çalışılıyor Ve bu bildiğimiz anlamda isterseniz. İşte 500 metrelik yol için 435 lira taksiciyi ele alın. İsterseniz Tarkan'ın hiç gitmediği bir kaz dağlarında işte villa aldığı, şunu yaptığı, bunu yaptığı meselesinden ele alın. İsterseniz de Pınar Gültekin davasında kararın çıkmamasından pay biçin. Yani her şey birbiriyle bağlantılı, ne kadar alakası şey varsa birbirleriyle iliştiriliyor ve duraksamadan bu yıkımda süreyen kılınıyor. Bunun yanında bir de işte ekonomik parametreler var. Bugün Allah sabah akşam, sabahtan akşama kadar bir döviz bozdurma hamlesi var etti memleket. Bu döviz bozdurma hamlesinde işte Merkez Bankası Başkanı Nebati yağan yağ çekmeleri, işte elektriksiz araba üretecekmişiz haberimiz yok. Tezekle çalışacak herhalde. Ya tezekle ya gübreyle ya da işte hani ne bileyim belki doğalgazla falan çalışır bunun müjdesini verirken o arada bu işi de yapıyor. Bir yandan MHP el yükseltiyor. Belediyeyi eleştiren esnafa baskın yapmış. Mesela Osmaniye'de daha dün bir esnafa dövdüler. Şen Yaşar ailesinin başına gelenler gibi. Öte yandan Urfa'ya gittiğimizde Şen Yaşar ailesinin kalanları bir anne ve evladı hak tanzim etmek için aralıksız nöbet tutuyor. Ve nöbete bugün Pervin Buldan ve HDP işte Temsilcileri beraber bir iftar sofrasında buluşuyorlar falan. Ama e, hakikatin peşinde koşan kimse kalmadığı için o insanlar bir yalnız başlarına kalıyor. Yalnız başlarına bırakılıyor. E, i̇çişlere denen e, bakan zımbırtısı kendi masalını okumaya devam ederken giderek bir faşizan nüvenin yükseldiği bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor. ki her defasında bu çürüme, her defasında bu ahkam, her defasında bu yinelene gelen e, bıkkınlık verici olan şiddet pratikleri de memlekette bir doğruya dönüşüyor. Hayır de doğru değil bir doğruyu bulacaksak ancak beraber ve yapayalnızca sıradan insanların e, ne ekgaliyet ne gevşeme ne işte e, boşa doluya boş laf salataları ile olacak. Eğleyerek beraber sorgulayarak olacak. Bunun meselesinin peşinde koşmaya devam ediyorsa Slimaram Redrum'da. Chaos Theory ile başlamıştık. Vakan The Drum e birazdan mail edeceğiz. Red Room'dan Twilight gelecek. İkinci sırada hemen arkasına The Physics'i konuk geçeceğim. Senkasonik'ten Blood Moon parçası. Yorumlar ve farklı alternatif seslerle beraber gerçek bir alternatif oluşturmaya gayret eden sesim veren başlıyor. Kulak verin. Sırada da devam ediyor. Biz aynı kanonsu yaptık da yaptığımız sırada daha doğrusu bir 3 ya da 5 saniyelik bir deprem oldu İstanbul'da. Ee, Bunu da Biblom'un e, keselerini, kefeleri taşıyan bir Biblom var. E, kefelerin sallanmasından ve birbirinin çarpmasından hissettim ama belki fonda duymuşsunuzdur. E, sadece birkaç saniye düştü. Ama işte bu hayatın behemeya devreye konulan bütün düzenlemeleri, bütün o alt üst edişlerinin kıyısında bunlara yer kalmıyor. Çünkü biz bunları konuşamıyoruz. Canavli ile bir yıkımın ortasında kala kalmış memleketin içerisinde ne ekonomik krizi, ne şiddeti, ne var edilmiş olan çöküşü, çökertmeyi, ne de işte bu geleceksizliği belirleyen doğanın kendi seslenişine. Fark edip de bir ufak bir tedbir almayı bile beceremeyen bir dünyada bir ülkede yaşadığımız gerçekliği bir kere daha yüzümüze çarpıyor. Bu boktanlık dolu temsilin içerisinde birinin söylediklerini deni değineceğiz. İşte nebati sana yağını bilmem nesi var ama bir yandan da bir savaş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olan savaşı işgali bugün itibariyle 47. güne girdi. Ukrayna Başkanı Zelenski, Rusya'nın ülkelerinin doğusunda daha kapsamlı operasyonlar yapacağını ya da hazırlıklarının olduğunu bildirdi. Evet. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada da Rusya'nın askeri birliklerini güçlendirdiğini ve Donetsk gibi bazı bölgelerde çatışmaların yoğunlaşabileceğini belirtmiş. Donetsk lideri de benzer yönde açıklamalarda bulunmuş. Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzelikiye bağlayan geçici köprü hayata geçilmiş kovalan Rus gazeteci Dveld işe alıyor. Ee, Harkov valisi Rus ordusu son 24 saatte Harkova 66 kez saldırı başlattı diye bildirir. Ee, keza bu yandan e, Irpin'den işte Bуча'sına e, pek çok yerde toplu mezarlar bulunuyor ve Kiev'in dışında da tabii ki bu işte mahalleler zaten birbirini. Il, il, e, bağlantılı ipini de buçası da yakın konumlandırılmış yerler ve evde de bir toplu mezar gibi bir şey bulunuyor. Sabahleyin görüntüler denk düştü Twitter'da ve bu gerçekliğin içerisinde o yıkımı kimse konuşmuyor tabi. Bugün 9 insani koridora açılacağı bildiriliyordu. Akıbeti ne oldu bilmiyoruz. Kadirova göre ise Çeçen Milis Kadirova Ramazan Kadirov diye bir zatı muhterem biliyorsunuz kendisi. Çeçenistan'ın cumhurbaşkanı olur. Rusya'nın kirevi almaya hedeflediğini söylerken de kendisi de tabii ki e, ön ayak olacakmış. E, geçtiğimiz hafta işte hafta sonuna doğru Kramatorsk'ta e, bir trene yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. İşte daha doğrusu füzeler düştü oraya. 50'ye yakın insanın hayatını kaybettiği bilgisi geçilmişti ve o olayın üstü bile hemen örtüldü. Daha doğrusu işte hayatın değerinin de ne kadar ucuz kılındığını ya da işte bu bu, bu paralelde bu evrende bunun konuşulmasının işte Elon Musk'ın Twitter'dan e, pay almasını ya da bilmiyorum kimin David Beckham'ların oğlunun bilmem nesinin düğününün e, fıttırısının daha muhteber haberler olduğuna dair bir yönelim var. Rezillik rezilliği kovalıyor. Bir yandan da dönüyoruz Çin'e sıfır vaka politikasıyla hayatı zehreden bir Çin yönetimi var. E, sıfır vaka politikası derken işte birkaç günde 150 bin vakayı görmüştü Covid'in Omikron BA2 varyantında ülke e, aşağı yukarı 25 şehir karantina altında sokaklara çıkmak neredeyse imkansız ve yiyecek yok. E, daha doğrusu yiyecek temin edebilecek durum yok. Türkiye'nin ya da dünyanın geri kalanın 2 sene evvel işte güç bela falan 60-70 gün yaşadığı o korkunçluğu bir kere daha yaşıyor Çin. Ve dolayısıyla işte Hong Kong'u şusu busu. Ee, olimpiyatların ardından süre gelen bir inme vardı. O inme sonunda bir patlamaya dönüşmüş. Ve insanların Covid-19'un yeni varyantına karşı bağışıklığının sağlanmadığı ya da ekseriyetle beraber halkın e, yıkıma, daha açık hale geldi yani bağışıklığın çöpmeye hazır hale geldiği bir mevzi karşımıza çıkmış. İşte askeri müdahaleler gösteriliyor. 40 attı katlı nereden atlayan insanların haberleri geliyor. Bir yandan isyan, provokasyon ya da hani acitasyon diyelim daha doğrusu bunu Artık insanların burasına kadar geldiği için ses vermeye gayret eden insanlar var. Aa, aynı durum Türkiye'de olsa biz neler yapacağız onu da bilmiyoruz gerçi de böyle böyle. Hatta belki virüs taşıyoruz şu anda. Onu da bilmiyoruz. Çünkü dünyanın, küresel dünyanın çöplüğü çöplüyüz her anlamda. Adana'da mesela çöpler İngiltere'nin çöpleri nasıl varsa biz de dünyanın bütün pisliğini üstümüzde çekip işte o, o bize bir şey olmuyor. Yani biz aşılıyız elhamdülillah bilmem neyiz. Şöyleyiz böyleyiz. Durmak yok yola devam. İndir parayı yeter ki nereye istiyorsan. Oranın ağzına sıç buranın ağzına sıç duayı katlet onu yap bunu yap sonra bir virüs ay yok canım ya gerçekten mi virüs mesela Mustafa Mesut Tekik bugün bir haber üstüne yazmış köpeğin insana ısırması değil insanın köpeği ısırması haber değeri taşır diye. Bunda da milli irade olacaklara başkanın uyuşturucu taciri çıkmadı diye bir bayı saçılmış. E, şeklinde olsa da haber değeri taşırdı. Sevgilisinin evini ateşe vermiş bu zat-ı muhterem kimse o. Uyuşturucu taciri çıkmış aynı zamanda. Böyle bir rezillik, böyle bir kepazelik içerisinde bir memleket yönetimi var. Bu şekilde bir hayat var edilebilirmiş gibi böyle idare edin işte biraz da ne olur yani falan deyip de yola devam ediyoruz. Ve her durumda ve her şekilde artık hayat hakkının da Haçavre'de çevirdiği bir ülke gerçekliği karşımıza çıkıyor ki işte o Çin'deki işte o yapılandırma ya da işte sınırlandırma ya da dünyanın geri kalanı... işte Sri Lanka'sından Pakistan'ına Pakistan'da mesela bu arada Aliyev, Başamir ve İmran Han üçlünün işte Artsax Savaşı'nda nasıl yan yana işte aslanlar, kaplanlar falan filan denen aslanlardan biri gitti. Kaldığı ikisi hayırlara vesile olsun inşallah. O sandıklar kaçlarına kafalarına düşer. Tabi sandıkla gitmeyecekleri %90 yani kesin de. Nimran'a mesela azat edildi mesela Pakistan'da. Böyle de ilginç gündem maddeleri var mesela. Bunların hiçbirine gerçekten meraklısı olmayanlar hariç kimsenin ulaşamadığını biliyoruz. Fransa'da seçimler var. Varoğlu var. Var da var. Yani... Olmakta olan, oldurulmasına çabalanılan gerçekliğin içerisinde bir kesit silsilesi ve Türkiye'ye geri döneceğiz. Rezilliğin içerisine. Daphysics'le devam edelim. Little Light hemen arkasına Hükerdi bu sefer Zoe Kipri konuk ediyor. Inhale Exhale EP ile aynı ismi taşıyor. Hospital Records'dan yayınlanan yeni bir EP. Kulak verelim. Arkasından sesli meram. Karşı radyoda olmaya devam edeceğiz. burning sun We observe it as a source of love We born to something new. new First steps always the strangest Exile the impatience Fall away from the storm It's really all in the mind My old life I was mourning To what am I born then Is anybody watching Find me in an open space Guided, guided to a sacred place Flying, flying over fruitful plain Give me a sign, give me a sign Memlekete deprem oluyor haberini veren bile yok. Olsun öyle şeyler artık basit şeyler. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında ekonomik döviz kurundaki rasyonel gerekçesi olmayan yükselişin yolaştığı sarsıntıya maruz kaldık. Aldığımız önlemlerle 20 Aralık'tan itibaren piyasaları istikrarla kavuşturduk. Bu sıkıntının üstesinden geldik elhamdülillah. Karadeniz'in kuzeyinden başlayan savaş küresel piyasalardaki dengesizliği iyice arttırdı. Bölgesel durum itibariyle tüm dünya ile entegre ekonomiye sahip bir ülkeyiz. Küresel düşeğe yaşanan her gelişme bizi de ilgilendiriyor. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden vahim tablolarla karşı karşıyadır. Bak sen Allah'ın işine. İnsanlarımızın mevcut işlerini korumasına, onun da ötesinde yeni istihdam açılmasına öncelik verdik. Salgınla birlikte yeniden yapılanan küresel üretim sisteminde ülkemizi önde gelen merkezlerden biri halini getirdik. Açlığa tama ettiriyoruz demiyor da. 2.6 milyon kişinin istihdama daim olması, insanımızın işini başını koruma hassasiyetimizin gayretini ulaştırdığını gösteriyor. Türkiye ekonomisi dünyanın 10. ekonomisi arasına girmeye hazırlanırken, hesapsız, kitapsız adımlarla bu fırsatı hedeva etmeyeceğimizi dile getirdik. Allah'ın izniyle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Her gün inli minli minliyorlar, sağ olsunlar. Eskiler sabırla koru kelva olur derler. Bizler de milletimizle sabredeceğiz falan filan. Ülkemiz savaşıyor, savaş veriyor. Dış mihraklar, dış güçler öyledir, böyledir. Zapttır, zulüttürülür. Olsun böyle güzel sallamalarla Edirne'de buğday tarlarına katılan zift bürümüş. bunu anlatmayacak mıyım diyor. Ben anlatmazsam kimse anlatmaz diyor. Yaptıklarımızı da anlatalım diyor. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü diyor. Gidiş geliş Allah ne verdiyse yapıştırın. 254 liraydı en son. Bilmiyorum şimdi kaç para. Aynı şekilde daha yeni Tokat Havalimanı'nı açtık ama kimse uçak indirmiyor. Olsun. Türkiye genelindeki havalimanımız sayısı 57'ye çıktı. Ne güzel. Şurada da inşallah bu yılın sonunda 60'ı bulacağız diyor. Yollar çukur, İstanbul, Kezzap, Bilmem ne böyle, o şöyle, bu böyle. Çankaya'dan buraya gelmiş mecliste konuşmaya. Ankara'da şu anda bunu yaşıyor. İstanbul daha beterini yaşıyor. Bunlar milletimize anlatmaya mecburuz. Yani... Başamir kendi hikayesini kendi tradını çevirmeye devam ediyor. Çözümlenemeyecek kadar ağır bir kör düğümüne rehin edilmiş ülkenin gerçekleri bir kere daha bildiriliyor Başamir tarafından. İcraatlar sayılıp dökülürken vurulan harmanın bariz bir yağmanın da nasıl eğlendiği kısmı hep pas geçirmek isteniyor. Geçtiğimiz yıl var edilmiş okur savaşının nihai anlamda sıradan insanların değil de nüfuslu ve arkası kullanılan kesimlere, sırtlara sıvazlananlara bir kıyak olduğu Sar sultanı dahi bildirdir. Tıpçı Ham Sermayedar'dan kendisine aşkını ilan etmekle meşgul olup bütün filmi de ifşa eden sancak tiplemesine, devletin yüz ak olduklarından den vurulan damak bayraklarından bilmiyoruz hangi kalantur isim ve isimlere. gazetelerinde meşhur cemiyet temsilcisi kod adlarını hayıh sermayedar kanemici sülüklerin sülalelerini pek çok yapı pek çok temsilin meseliyken bunu sanki ortak bir sorun olarak görmekte başamirin fıtratını bilir. Kamusal olanın alenen yağmalamasının önünün açıldığı, hemen her gününde bir öncesinden ağır yaralara gebe bırakıldığı bizim zeminde çürümenin nasıl savunabildiği düşündüğü değil midir? Her yıkımın kendisi için bir çıkış, illaki zıplama, bir atak için vesile adeden bir aklın metafor değil de doğrudan var ettiği, öteki çürütücü hallerin hesabı ne olacaktır? 2015 seçim süreci ve sonrasından başlayıp, Pandemi ve şimdilerde de devam etmekte olan bir savaş üstünden kendini, siyasetini yeniden konumlandırma hali hiç mi düşündürücü değil? İki koca salgın dönemini kapsayan yıl boyunca zerre miskal yardımı var etmek bir yana hep talep eden, iban yollayan, isteyen bir menzinin kurtuluş mücadelesi bu mu olur? Ya da kurtuluş olur? Ya da kurtuluş mücadelesi mi olur? Bozgunlar Katar'a çoktan ekli kılınırken yepyeni alışılmadık. Ekonomik tahakküm havlileri var edilirken kördülmüş başını gitmişken nedir yani onca vaaz edilen her nereye çıkacaktır bu menzil sayeden? düşünür müydünüz? Büyük dünya lideri olup hala Ankara İstanbul'sa eklaması içinde orası çukur burası çukur diye affetmenin bir gerekliliği var mıdır? Bir seçim kaybının telafisini ötekileri düşmanlaştırarak sağlayabilmek mümkün müdür? Kendilerini ve düşüncelerini laciverti olan bir başka Burcuva siyasetinin uluslararını böyle kim besleyen, hedef kılan bir zihniyetin sıradan insanlar ötekisinin ötekilerine karşı neler var edebileceğinin korkuçluğunu her ne yana düşer durup da iki satır düşünür müsünüz? Çünkü bu birbiriyle ilintili olan şeylerin, Bugün işte nebati sana yandı kendi kendine sayıkladı gibi biz otomobil yapacağız şöyle yapacağız E, e EGT o tok o yok bilmem ne e, şöyle müdahale ettik böyle savunduk bilmem ne derken e, dolara bakıyorsun yine 14.70'lerde yani sabah akşam dolar satıyorsun sırf 15 liraları görmesin diye 14.70 14.80 bandından aşağıya çekebildiğin şey borçla aldığın ve daha çok borcun batağını sapladığın bir ülke yeni kazıklar demek e, bu paralar hep iç ediliyor e, fakirin ulaştığı bir beyaz peynir mesela 75 ile 125 lira arasında en basitinden kabak olmuş 20 ile 30 lira aralarında hıyar deseniz 15'ten başlıyor o da ölüsü cücük kadar küçücük 15'ten başlıyor işte 30 liralar 40 liraların konuşulduğu süpermarketler var makrolar mikrolar süperler bilmem neler ultra mega centerlar Rami de işte bir yandan ayrı hikaye toplaktan geçtiğimiz pazar görmüştük. mesela kıvırcık marul üreten bir çiftçi ben bunu 25 kuruşa niye satayım kardeşim deyip bütün tarlayı mundar ediyor hiç değilse hayvanlar sevaplansın da bari hiç değilse hayvanlarımız biraz semirsin diye bütün tarlayı rezil ediyor Emeğine acıdığı için belki rezil ediyor. O da isyanını öyle koyuyor. Ve bunu da şekillendirmeye devam ediyor. E, bu ülkeden bir hayır gelir mi? Bu ülkeden bir gelecek bahse söz konusu edilebilir mi? E, İmamoğlu mesela şey yapmış gibi İstanbul'da mesela e, zam yapmış gibi bunu at verip işte yollar çukur bilmem ne böyle. O öyle böyle fıt fıt fıt diye konuşurlarken... Ukome'nin aslında AKP kurmaylarının temsiliyetinin ağırlıkta olduğu bir yapı oldu. Ve işte taksiciler odasını nasıl el kaldırıp maşallah %40 da olsa fena değil yani. Aslında %50 istiyorduk deyip biraz daha analarınızı belleseydik biz diye seslenişinin bıyık altından gülmeye devam ettikleri e, hallerin ortasındayken işte işte 400 liralık 500 metrelik yere 450 lira taksicinin filmi komedi olur. Ve bunu da biz seyrederiz. Gülür geçilir. Akşam bir tane Çakma bir Şaban filmi yayınlanır ki Kemal Sunar Allah rahmet eylesin diyorsunuz. Ee, Kemal Sunar yattığı yerlerde incinmesin. Ee, bütün hakikati görmüş zaten zamanda ve sona geldiği bütün filmlerde de, bütün sinematik yapılarının içerisinde de bu Hadi. gerçekliği savunmuş ve göstermiş. Aslında Türkiye hiçbir yere değişmemiş. Hiçbir şekilde değişmemiş. Ee, işte. Bakan nebatisinden başamirini, e, İçişleri Bakanı soysuzluğundan bilmiyorum hangisini veya hatta işte bahçesiz bahçesizini, e, o ezberler, o şekiller, o şemaller, o yalanlar, o tilatlar hayatı kördüğüm kılmış. Bugün bildiğimiz yegane şey bu. Ve bugüne dair yegane şey bildirebileceğimiz bilati bu. Hügerdi, Kodiak ve hemen arkasında Brecken, Total Science. İkilisi Blame You 3 Audio etiketiyle yayınlanmıştı bu EP'de kulak verelim ve finali uğrayalım. Chunk. Pay You are my center, and your feel makes me so shine. You are my center, and your feel makes me so shine. resmen bir girdap kalınırken içinden çıkabilme ihtimalleri de devini de her gün artan bir hızla imkansızsa koşulur. Ela avuca geçen, emeğin karşılığı ola gelen bir miktar paranın açık bir biçimde ışık hızıyla eridiği bir ülkede olduğumuz gerçeği yönümüzdedir. Budur işte o yeni normal. Hayatta kalma rehberlerinin dolaşıma çıkartıldığı, çıkma sebze meyveden elektrik ve doğalgazı minimumda kullanmak için yöntemlerin geliştirildiği bir düzlemin ta kendisidir o normal diye çıkagelen... 20 kocasenelik iktidar pratiğinin Uzaya çıkıyoruz bak seneye aydayız Motosunda her masada Elimiz var pissiz dünya dönmüyor Bay Kemal bilmem ne diye uzayıp Gitmiş o ezberlerinin karşısında Bir yandan şatafat bir yandan hanedalık gününü gün ederken bu arada Aradaki o mizansen Sahur etkinliğinde işte çatlasanız da patlasanız da Devam edecek yollu senişiyle yankı bulması da Ayrı bir rezillik Bunda böyle kenara not edelim. Savcı sayan e, ne güzel yapmış. E, gün, 21 bin lira ya canım ucuz diye öyle düzenlemiş mesela. Bunun da üstüne çatlasan, çatlayın patlayın notlu bir yanıt geliyor. Böyle de gidiyor işte ülke. Bu kördüğüm halleri reyn edilen ülkede sıradan hayatın sahipleri yaşam mücadelesindedir. Aslında bugüne dair kesin olan yegane de budur. Yaşam akdi çürümenin kıyısına terk edilirken bütün bu görüyor karşısında denek addedilen halinin ötesinde bir yaşam müştereini yıkmak kesintisizdir. Bu hallerle böyle bir kısır döngü ve bunca kördüğüm kılımış ola gelen hayat sisteminin bütün bu şiddet, yıldırı ve kötülük ekseninden muhafaza edilmesi nasıl söz konusu olacaktır. İmdat çığlıkları ülke denilen şu çukurun her yanının apayrı yükselirken sahiden sıradan insanlar için bir çıkış kalmış mıdır? Hayat her nereye diye sor sormuştuk. Ee, yazının tamamı seslimeram.tamlar.com'da. Bu arada bir tane Bay Kemal ve CHP şürekası için sevindirici bir gelişme var. Hacer Foko e, Derin Yoksulluk Ağa projesinin içerisinde e, onu da bir koordinasyon çerçevesinde CHP'ye entegre ettiler. Ve nihayetinde işte bir yoksulluğun artık bir görünürlüğünü kazanabilmesi için bir projeye dönüştü. E, belki bir ümit var olabileceğimiz bir yegane odaklı işte bu siyasetsiz siyasetin e, var edilmiş olan işte... E, Kıyıdan, köşeden apartılmış ve düzenlenmiş olan hakkaniyet arayışının ve eşitlik taleplerinin de daha çok çoğaltılmasının önemi bir kere daha karşımıza çıktı. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. E, rezilliğin içerisindeyiz. Bir Yarın başka bir gündemle ortalık sallanabilir. Nasıl bir önce deprem olduysa işte her an her şey olabilir. Çünkü burası Türkiye. Bu coğrafyada e, yıkım ve süreyen kırılmış olan mahvetme döngüsü kendini şekillendiriyor. Ve bu halin içerisinde de bir yol yordan bırakılmıyor. Ee, önümüzdeki hafta sonu Ermeniler için ve e, inananların bir kısmı için Paskalya. Onu da kutlayalım. Bu arada 26 örgüt bir ortak açıklama yaptı. Bunda gitmeden her şeyi sıkıştırma icabı ediyor. Nevala Kezaba da toplumsal hafıza mekanına dönüştürülmelidir. Aksine beton dökmeye çalışıyor muktedir. Ortak acının görünür kılındığı bir anatın yerle bir etmeye kim dur diyecek. Kimse olacak mı acaba? Ermeni keldani ve Kürt halklarının izlerini bıraktıkları kemiklerini ne zaman rahat bırakacaklar? Sahiden bu isyanı da duyan olur mu deyip e, Önce barolar ve tabii ki STK'lar etkinliğinde bir duyuru bir bildiri yayınlandı 26 örgütten. E, Nevala Keseban'ın da hayatın de bir şekilde devam etmesi işte o ibretlik mekan dediğimiz yüzleşme mekanlarının da muhafazasının ne kadar elzem olduğunu da gördük. Bunu da belirtmeden geçmeyelim ve yola devam edecek olan bir sesli meram olduğunu, bir Türkiye gerçekliği olduğunu da bildirerek break ve total Science'a veda edeceğiz hçs var parçasıyla sesli meram nokta tamlar diyus çizgi makina noksu karşıradyo.com, Spotify ve tabii ki SoundCloud hesaplarında bizleri dinleyebilirsiniz. Sesli meram bir anarşist titreşim. Sağolsunlar. Ee, sağ olsunlar. Karşıradyo'da bizi <gülüyor> <Canlara sağlayalım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Chucks. आज का आईना चले था गुब्बारा